yıpranmış hı hı. olan Kur'an-ı Kerim'de kullanılması bir daha mümkün değilse evet. tamir ettirerek veya işte gerekli tamiri bakımı yaptırarak kullanılması mümkün olmayan Kur'an-ı Kerimleri eğer gömme imkanımız varsa çıplak olarak toprağa gömeriz. Gömme imkanımız yoksa mesela büyük şehirlerde oturan insanlar hı hı. düşünün. Bazı yerlerde apartmanlar apartmanlarda vesaire gömme imkanları Yok. yoktur. O zaman bu insanların yakarak da bunu imha etmeleri mümkündür. Niye yakarak imha etmeleri mümkündür? Hazreti Osman radıyallahu an mushafları alıp musaflı istinsah ettikten sonra sahaben elinde kalan yarım hı hı. bazı ayetler, bazı sureler var ama yarım Onları toplatmış ve yakarak yaktırarak imha ettirmiştir. Yakarak da imha edebilirler. Ancak günümüzde yakarak imhaya gitmemeleri daha uygundur. Niye uygundur? Çünkü geri dönüşüm denen bir şey gayrı. Evet. Elhamdülillah teknolojinin sayesinde buna bu imkana ulaştı. Geri dönüşüm kutularımız var. Hı hı. Geri dönüşüm kutularımıza bırakırlar. Onlar tekrar gider hamur kitap haline, haline getirip kitap haline getirip kullanırlar. O nedenle toprağa gömme imkanı olan gömsün, gömme imkanı olmayan insanlar da büyük şehirlerimizdekiler için tabii hı hı. geri dönüşüm kutusuna koyarak evet. onların tekrar kitap haline getirip bu ümmetin istifadesine sunmaları daha uygun olur.